Ve Resul Eyüp de an hani Rabbine ''Zarar gerçekten bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.'' diye nida etmişti. ''Fespegebina ma bihi ve ahlehu ve rahme rahmeten min indina ve bunun üzerine biz de onun duasını kabul etmiştik de kendisinde bulunan zararı o hastalığı açmış, kaldırmıştık. Katımızdan bir rahmet ve bize kulluk edenlere bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. <gülüyor> Muhammed, İsmail'i İdris'i ve Zülkif'i de hatırla. Hepsi de sabredenlerdendi. Onları da rahmetimize dahil ettik. Çünkü onlar salih kimselerdendi. Ve anlamlandık da balık sahibi Yunus'u da an. Hani kavmine kızan biri olarak Bizden izinsiz gitmişti de kendisini bu yüzden asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken balığın karnında karanlıklar içinde kalıp senden başka ilah yoktur, seni temzih ederim. Gerçekten ben nefsine zulmedenlerden oldum diye mida etmişti. <gülüyor> biz de onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da yadet. Hani o da Rabbine, Rabbim beni tek bırakma. Sen herkes fena bulduktan sonra baki kalarak varislerin en hayırlısı diye mida etmişti. Vestaj Bu yüzden. Biz de onun duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı ihsan ettik. Yaşı geçmiş hanımını da kendisi için çocuk sahibi olmaya elverişli bir hale getirdik. Gerçekten onlar bütün bu peygamberler hayırlı işlerde koşuşurlar, ümit ederek ve korkarak bize dua ederlerdi ve bize gönülden bağlı kimselerdi. İffetini korumuş olanı da Meryem'i de zikret. Ona yarattığımız ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu alemler için bir ibret kıldık. Ümmetukum ana Rabbukum İşte hiç şüphesiz ki Bu sizin ümmetiniz olan İslam milleti tek bir Ümmettir. Tek bir Dindir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse Bana kulluk edin. Ve teqabta'u Emre'hum Beyne'hum fakat Yahudilerle Hristiyanlar din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Hepsi sonunda ancak bize dönüşüdüler. Artık kim mümin olarak, salih amellerden işlerse onun çalışması için nankörlük yoktur. Şüphe yok ki biz onu yazanlarız. <gülüyor> Helak ettiğimiz bir şehrin halkının mahşer günü bize dönmemeleri şüphesiz ki mümkün değildir. Hatta <gülüyor>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 Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün setti açıldığı ve onların her tebeden akın etmekte olduğu ve gerçek vaat olan kıyametin yaklaştığı zaman bir de bakarsın ki inkar edenlerin gözleri dehşetten donuktur. Eyvah bize! ''Hakikaten bundan gaflet içindeydik. Biz bilakis nefsimize zulmeden kimseler imişiz.'' derler. <gülüyor> Muhakkak ki siz ve Allah'tan başka tapmakta olduklarınız cehennemin yakacağıdırlar. Siz oraya girecek olanlarsınız. Eğer onlar birer ilah olsaydı oraya girmezlerdi. Halbuki tapan ve tapılan hepsi orada... Ebedi olarak kalıcıdırlar. Onlar için orada inim inim inlemek vardır. Ve onlar orada hiçbir şey işitmezler. lehum Nefesiz ki tarafımızdan kendilerine en güzel saadet takdir edilmiş olan var ya işte onlar ondan cehennemden uzaklaştırılmış kimselerdir <gülüyor> O müminler onun o cehennemin çok uzak mesafelerden bile işitilen uğutusunu duymazlar. Ve onlar canlarının çektiği şeyler hesapsız nimetler içinde ebedi olarak kalıcıdırlar. ekber ve Ve en büyük dehşet, kıyamet dahi onları üzmez ve onları melekler karşılar. İşte bu sizin dünyada iken vaad edilmekte olduğunuz gününüzdür derler. O gün ki göğü kitapların sayfasını dürer gibi düreriz. İlk yaratmaya başladığımız gibi üzerimizde bir vaat olarak onu iade ederiz. Tekrar yaratırız. Şüphesiz ki biz bunu yapacak olanlarız. <gülüyor> And olsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra zevurda da Gerçekten yeryüzüne Salih kulların varis olacaktır diye yazmıştık İşte bunda bize kulluk eden bir kavim için bir mesaj vardır Resul Biz seni ancak alemlere bir rahmet olarak gönderdik. De ki, bana sadece sizin ilahınızın ancak bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Şimdi siz Müslüman kimseler olacak mısınız? Artık yüz çevirirlerse de ki ben emrolunduğum şeyi size eşit olarak bildirdim. Tehdit edilmekte olduğunuz şeyin Yakın mı yoksa uzak mı Olduğunu ise ben bilmem <gülüyor> Muhakkak ki o Sözün açık olanını da Gizlemekte olduğunuz şeyleri de bilir <gülüyor> Bilmem Belki de bu azabın tehir edilmesi sizin için bir imtihan ve bir zamana kadar bir faydalanmadır. Peygamber Rabbim müşriklerle aramızda hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz Rahman pek merhametli olandır sizin isnat etmekte olduğunuz vasıflara karşı kendisinden yardım isteyendir dedi.